Ja t de variance, in Halit Sahin üstünde 7.199 dolarla. Halit hocam sizde inşallah bunun Arapcak mı, Türcü mü, aynı inşallah. İbrahim hocam senin geldiğin. Allah'ın rahmetine mahret Hayatıma yarım ki. Burasında harekatla selam da hep yapmamış. Yapmadığı gibi evranların ifa ettiğini umralarda yine onlar da hak eder. Urga bin Zubeyr radıyallahu anh'un, Ensar ay radıyallahu anhu'nun bu sözlerine döndüğü halde onurlu ve yağorusuz cerhen gider cevap vermeyi sukut etti. Sahih-i Sünen'deki hadis-i mürselimiz 299. O zaman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 Ee, şey yapıyorum konuşuyorum. <Gülüyor> ben inşallah sorumu da sorayım. İçinlik yaz yok. Soracağım. Bu kimseler Rabbi, e, Rablerinin huzurunda dünyadayken şöyle bir e, amel yaptıklarını söylüyorlar. Yani benim sorun şimdi diyor, bir kendisi riyakar durumunda olup olmadığını bilebilir mi? Bilemez. Yani bir amel yapıyorsun, bir amel yapıyorsun, riayaya bismillah haber mi? Bu şey mümkün mü hocam? Yani riayet işi kasti bir ameldir riayet, kasti bir amel. Bir rüyay, Yani değil mi? Yani bu kastik malı yani? Çünkü kastik olmazsa değil mi? Allah Haccam'a de bir şeylerden dolayı hulunu muhafaza etmez. Yani kişi bunu kastik yaparak farkına mı var hocam? Sorun anlaşılmaz inşallah. Tamam. Ben e, siz ne zaman bir şey yaparsanız ben bir kere veririm. kim yarattı? Sonra da der ki sonra da der ki işte Rabbi kim yarattı? Allah'ı kim yarattı? Kimin diyor hadisin şimdi masak ona gelmiyor. Aklımdan mı? Kalbimden mi? Kalbimden Allah emanet. Kalbimden diyor böyle bir şey geçerse diyor amen kubillahirrahmanirrahim. Şimdi demek ki bir de şöyle bir şey var hani sahabelerden bazıları geliyor ya diyor işte ee, Ya Resulullah bizimdir aklımızdan öyle şeyler geçiyor ki diyor, diyor bunları söylemekten seviyorsan Hatta İbn-i Abbas diyor ki inkar nebinden bir şey O sahada diyor ki hiç diyor ağzımızı Hatta bu hadisin başka talihlerinde diyor ki biz diyor eğer diyor aklımızdan geçenleri diyor söylesek insanlar diyor bizi öldürür ve diyor ahiretimiz de elimizden yedir. Şimdi hadis şerifi de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kişi diyor aklından ve kalbinden geçen şeyleri yapmadığı ve söylemediği sürece Allah diyor bundan dolayı onu die şey şey yani. e, op şey e, şey yani e, e, bizler, bizler de manier van hebben shilling op uur van de shilling achter. En de omgeving van de shilling achter. Ik heb niet van mijn oorlog. Ik heb mijn oorlog achter. Ik heb mijn oorlog achter. Ik heb mijn oorlog achter. Ik heb mijn oorlog achter. Ik heb mijn Hani şimdi buradaki insanlar, hadisteki insanlar yani emellerini söylüyorlar Allah'a. Biz diyor bunu yaptık, Birisi diyor ki ben cihal ettim Ya Rabbi senin için. Bir başkası diyor ki ben diyor, cömertlik yaptım. Yani senin rızan için harcadım. ettim. Bir başkası diyor ki işte ben bilim öğrendim. İster İbrahim hocam olsun, ister Hicaz'ın yolu hocamız olsun. El halısı ben emin, iki devredeyim inşallah. Yani biz kendi durumumuzu artık yapabilecek.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 قال النبي صلى الله عليه وسلم على حالة حديث لهم إن شاء الله سبحانك اللهم لحمدك وأشهد ولا إلهي Ik wa rahmatullahi wa barakatuh. <gülüyor> Tabel pachamuz e, daarbent hij niet. Ik başında değil. Ancak is hij niet in de top. Maar die eerste hadis die we hebben, hadis, Bu hadiste dediğim gibi... die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 Allah Resulü Aleyhisselam'ın diğer ashabı, diğer ashabı uyarması gibi tahmin ettim hocam yani pisinin başında olmadığınızı. Ancak bir şeyler söylemek isterseniz lütfen el kaldırın. Size evet Allah'ın izniyle aynıdır. Yani bu anlamda bu yemin konusunda o aynı olduğu gibi küçük şirklerden birisi mesela günümüzde sıkça görülen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 Ee, bu soru-cevap kısmında biz nefsin etkilerinden bahsetmiştik. Hatırlayınız, sahabelerden e, tabiinden birisi diyor ki ben e, 30 kadar sahabeyle tanıştım diyor, 30 kadar sahabeye denk geldim. Hepsi de, e, hepsi de nifaktan korkuyorlardı. Yani münafık mıyım korkusunu taşıyorlardı. Allah ﷻ ﷺ de bu iman olduğunu söylüyor. Yani başka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 Bunu yapabileceği gibi aynı şekilde enbiyanın ifade ettiği in eşkiye hâli illallah ben ancak halimi Allah'a şikayet ederim. Yani kişinin kendi durumunu Allah'a arz etmesidir. Ney? Yani aç kalmıştır, harçlıksız kalmıştır, borç içerisindedir. Efendime söyleyeyim evindeki e, topluma kapalı olan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 Sizin gibi bilinçli kardeşlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu insanlara arz etmesi her ne kadar isyan niyetiyle değilse bile o musibetten alacağı ecre zarar verir. Dolayısıyla kişinin amellerini Allah ile kendi arasında gizlemesi bu hem musibetlerde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 eee nefsi, ee, nefsi emmare nefsi emmare nefsi lehvame ve nefsi mutmainne diyerek nefsi ve onun şekillerini, onun hileli düzenini no ne onu ifade ettik ve bu anlamda da şeytan insandan ümidini kesmez. Riya yapmadığı bir işe sen ona riya karsın diyerek onu salih amellerinden alıkoymak ister. Ben bu sözü çok tutmuştum.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 diyor ki hadi yürü babayın eline şimdi o toplum içerisinde bu kelime demektir ki seni boşuyorum halbuki adam karısına demedi ki ben seni boşuyorum deme. fakat adam dedi ki hadi bakayım baban eline anlaşılıyor mu hocam şimdi bir kimse böyle bir şey söylese dese ki karısına hadi bakayım sen baban eline toplumda bu kelime iki manayı da taşısa en ik een heel erg bedankt. Ik heb een een heel erg bedankt. Ik heb een heel erg bedankt. Ik heb een heel erg bedankt. een heel erg een een een karşılığı. Şimdi kurban Arapça bir kelime değil. Dolayısıyla bizimle derler. Allah yolunda kesilene der, kurban derler. Yani babam, anneler da çocuklarına oğlum ana sana kurban olsun derler. Şimdi bunu sorunca ona sorsan ki işte bu e, senin hani Allah'a kurban ettiğin kurban yerine mi koyuyorsun kendini? Sen oluyor ki yok yani ben ne demektim? Bu, oğlum işte ben sana kadar olayım. İşte sana gelmesin bana gelsin. Yani sen hasta olman ben hasta olayım. Stel bijvoorbeeld ik ben er, dan kunnen die mensen dit niet meer doen. Omdat voor hen een open, schril, ongemakkelijk, ongemakkelijk woord is. Mensen moeten zich aanpassen aan dit woord. Als je dit woord niet begrijpt, dan is het voor een dit is het voor hen een ongemakkelijk het voor een ongemakkelijk woord. een een zijn inderdaad iets te veel. Ja, in moet je. Meestal, als we hem willen studeren, studeren we netwerken. Meestal zien we het van de actie van, meestal naar de aanvaarden. Meestal zien we het naar de. Als we hem duiden, zien we het naar de. Islam maakt de om Mevlana'nın hakkında da çok bilgisi olmuyor anlıyor çünkü. Bizim halkımızın genelinin yani, mevlana hakkında çok bilgisi yok. Fakat adam diyor ki işte diyor bu Allah'ın beri okudur. İşte bu söyledir böyledir sayılıyor. Şimdi biz bundan şu manayı çıkartabilir miyiz? Bu adam bu akı öldüğüne cihazı bu adam daha rahat edilmiş bir çözüm. Böyle bir şey kalkabilir miyiz hocam? Böyle bir şey hiç kalkamayız değil mi? Kalkabilir miyiz hocam? Bir adam geldi dedi ki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 maar wat Ponyktik heeft, dit filt demonstra de bir şeyi var, bir dersi var. Kitab-ı Tevhid'de bu dersi yapmıştı. Şirk Allah'a ait olan, Allah'a has olan ibadetleri Allah'tan başkasına sarf etmek, ona yapmaktır diyor. Bunun tabi bu yapılırken tazim şartı diyor, kesin tazim şartı vardır diyor. Tazim şartı olmadan diyor yani dilleri çıkan şeyler büyük şirk değildir, küçük şirk değildir. Bunun örneklerini veriyor Şimdi ben onu yayınlayacağım. Arkasından da şey rüya meselesine dair rüyanın e, bütün amelleri iptal edip etmediğine dair ünlü bir dersi var. Onu da dinlediğimiz zaman bu konu vuzuğa kavuşacak. Yani yemin ed eden kişi eğer yemin ettiği şahsı veya grubu Allah gibi tazim ederse Allah'a yapılması gereken tazimle onu e, onu yücelterek tazim ederek kalben yücelterek Yemin edersen diyor bu büyük şirktir. Ama kalben böyle inanmıyor, dille söylüyor. Bu diyor büyük şirktir, bu İslam'dan çıkartması. Yani Özetin bu şekilde diyor. Zaten de şirkin tarifine de diyor bu e, girmektedir diyor. Tamam, ben yalnız İbrahim'in biraz sesinin yorulduğunu fark ettim, bilmiyorum. Yani İbrahim kardeşim sabaha kadar konuştuklarını dinlemek isterim de biraz boğazı acır boğazına rahatsızlanır diye endişe ediyorum yani. Onu da endişemi de belirteyim. İbrahim kardeşin yani ben boğazının biraz tahliş olduğunu gerekiyor. Yani burada tavsile gitmeden, diğer nasıl toplamadan, İslam'ın genel geneliyle bakmadan hüküm verilecek bir konu değil. Yani bu konu. Bu konuda İslam alimlerinin çok tavsili güzel şeyleri var. Hüseyin Çinçisi'nin de bu konuda yaptığı bir ders var aslında bende. Allah'tan başkasını tazim etme Şey, ibadet olması için nasıl tazim gerekiyorsa kalbi kalbi tasdik gerekiyorsa onu yüceltme gerekiyorsa ibadet haline alması. Mesela müşriklere müşriklere şey ittifaklara Allah kafir diyor diye çünkü kalben tazim etmedikleri için yaptıklarını kalben benimsemedikleri için. Buradan da anlaşılıyor zaten diyor. Yani kalben tazim gerekir diyor. O yüzden her itaat ibadet değildir hani mesela işte Tavut'a ibadet etti, Tavut'a itaat etti ve ibadet etti diyenlere bir cevabı veriyor. O itaati, ibadet şeklini alması için diyor tazim şartı vardır diyor. Yani tazim ediyorsa, yüceltiyorsa yani kendi sözlerine karşı çıkılamayacak e, şeklinde diyor algılayıp onu diyor büyüterek, yücelterek yani bir kemanes gibi mesela. O şekilde yemin ederse diyor bu kişi diyor küfre girer. O şekilde diyor itaat edersen küfre girer diyor ama bu şartlar arasında diyor tazim yoksa kalben onu benimseme yoksa bu diyor küçük şirktir İslam milletinden çıkartmaz diyor vesselam vesselam aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket alhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasuline Muhammed ve ala elini muhammed ee, inşallah ben sadece birkaç kelime söyleyeceğim mazeretim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 mübahdır. Ancak mübah olmayan hangisidir? Allah'tan e, Allah'ta yani Allah'a kulluğa engel teşkil eden sevgidir. Yani e, cihada çağrıldığı zaman eş ve çocuklarını bırakmamasıdır. Ya da dahi se Abdudinari Abdud ve Abdudirham e, dinarın ve dirhemin kulu olmamaktır. Yani onların onlar yüzüstü sürünsün diyor Ali sert vassalim. Ya da bunun kulu olmamaktır. Yani kişi